Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvas. Aydınlanmanın ışığında sanat insanları Mehmet Kemal, yazan ve yöneten Ülkü Ayvas, seslendirenler Erkan Doğan, Burcu Günüşen, Deniz Özgen Başaran, Ülkü Ayvas. Bilmediğim bu şehirde, şu köşe başında, telaşlı kalabalıklar arasından, şimdi tam aklımdan geçtiğin anda, karşıma çıkıversen ey dost, nerelerdesin desem, ne kadar göreceğim geldi. Benim de desen, bir kahveye gitsek, suları yanında kahveler gelse, cigaraları yaksak, başımdan geçenleri anlatsam. Son görmeyeli ne hallere düştüm ey dost, şu kadar çocuğum var, karım bildiğin gibi, şu kadar işsiz kaldım, neye başlasam olmuyor. Sen kendi hayatını anlatsan benimkilerine benzeyen, çoluk çocuğunun kaderini, laflarımız bitse, kim bilir nerede, ne zaman, aynı şeyleri bir daha konuşmak üzere eyvallah deyip ayrılsak. Şair, yazar ve gazeteci Mehmet Kemal 11 Nisan 1920'de Ankara'da doğdu. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi felsefe bölümüne devam etti. 1951-1971 arasında Başkent, Kuvvet, Demokrat Ankara, Yeni İstanbul, Vatan, Akşam, Hürriyet ve Günaydın gazetelerinde, Türk Haberler Ajansı'nda ve ABC, Yön, Ant, Kim dergilerinde çalıştı. 1963 yılında Bayındırlık Bakanlığı basın bürosunu yönetti. Uzun yıllar Cumhuriyet gazetesinde yazdı. İlk şiiri 1942'de Gençlik Dergisi'nde yayınlanmıştır. 1940 kuşağı şairlerindendir. Ancak Mehmet Kemal'in aynı adlı kitabından sonra 1940 kuşağı acılı kuşak olarak anılmaya başlamıştır. Kuşağım düşünce namusu içinde acı çekerek inandıklarının bedelini ödemiştir. Çok kurban vermiştir. Kurban verilecek ki düşünler gelişip yer edecektir. Acı bizim kuşağın alın yazısıdır. Onun için kahrolan kuşak acılı kuşak diyoruz. Bunları anlatıyoruz ki bundan sonraki kuşakların da aynı acıyı çekmelerine engel olalım. Mehmet Kemal'in ilk şiir kitabı Birinci Kilometre, 1945 yılında kendi yayını olarak okuyucuya ulaşır. Şairlik olmuş nasibimiz, işe ekmek su kadar kutsal binmişiz. Söz saltanatına sultan gelmişiz, duyduk duymadık demeyin emin. Mehmet Kemal'i 1940 kuşağının, o acılı kuşağın, önde gelen kilometre taşlarından biri olarak belirten Asım Bezirci, 1990 yılında yazdığı bir incelemede ilk şiirler için şunları söylüyor. Mehmet Kemal dil, din, ırk, cins, yaş ayrımı gözetmeksizin bütün insanları seviyor, hepsini güzel buluyor, akraba biliyor. Özellikle çalışan, acı çeken insanlara daha bir yakınlık duyuyor. Kendi deyişiyle yaşamın çilesini dolduranları kutsal sayıyor. 1968 yılında Cumhuriyet'te yayınladığı bir yazıda ise Bakü Edibolu şöyle sesleniyordu. Çocukluğundan beri onun başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Okuma güçlükleri, geçim sıkıntıları, çevre ve hükümet baskıları, kendi kendini yetiştirmek için yardımsız tek başına yaptığı sonu gelmez çabalar gazetecilik hayatındaki siyasi savaşlar içinde daima sevimli bir insan olarak kalmasını bilmiştir Mehmet Kemal. Doğrusu sinirleri kuvvetli insandır. Cumhuriyette köşe yazarlığına başladığı ilk günlerde Mehmet Kemal için Oktay Akbal şunları okuyucularıyla paylaşıyordu. Bir yazar önce şairse ne yapsa neyse o şiir havasından kurtulamaz. Bir şair gibi bakar en sert, en çirkin, en acı olaylara. İşte bir şiiri. Ankara nire, zara nire. Dayan dizlerim, dayan biri, Dayan bire, dayan biri. Mehmet Kemal bu şiirin adamıdır. Elbet Mehmet Kemal'in payına daha çok düştü acılar, çileler. Hepimizden daha çok ama belli etmez bunları. Mehmet Kemal anılarından birini anlatırken, Cahit Sıtkın'ın ve Orhan Veli'nin cenazeleri polis kordonu altında kaldırılmıştır. Polisler cenazeye saygıdan değil, fişlenecek yenileri tespit için gönderilmiştir diye yazmış. İlhan Selçuk 20 Haziran 1968 günkü yazısına bu satırlarla başlıyor ve cenazesi kaldırılan yazarların, sanatçıların devlet hizmetinde çalıştıklarını anlatarak yani devlet bir yandan sanatçılara öte yandan bu sanatçıları izlesinler diye sivil polislere maaş verirdi diye sürdürüyor. Mehmet Kemal ilk şiir kitabı birinci kilometrenin ardından ikinci şiir kitabı Dünya Güzel Olmalı'yı yayımladı. Yıl 1954'tür. Der Vasf-ı işi İstanbul. İstanbul şehri içre serseri gezüp semavi deryayı seyri temaşa eyledim Belki mahzun gönlümüz şad, gamlı hatrımız abad olur dedim Baktım şöyle evleri var Tarz-i kadim, kagir bina, ahşap bina tarz cedit cedid, beton bina uzanır Yolları var kaldırımdır, parke asfalt dolanır Sakinleri kafir olmuş, İslam olmuş ne çıkar Hepsi insan, hepsi bana yakındır Ben ol şehre hayran oldum tutuldum Zira İstanbul büyüktür Beyoğlu derler, diğer vardır, gelip durduk Yeri güzel, halkı güzel, nimeti bol Dilberleri nazlı nazlı, civan civan alüfte Aşık olmak adet olmuş Rum kızına Bir kavim ki ondan gelir, piri mugan mukbece Sual ettik, bu nimetler yenilir içilir mi? Bunda bu sorulmaz dendi Rakı dosttur, oturuldu sofraya Zira dostlar büyüktür Düdük çaldı, iskelede bir adem Gemiler seren çekip salya demir ettiler Bir ağızdan şarkı söyler Ol reisler, çımacılar, uşaklar ve tayfalar Ben duyarım, derya duyar Mavi sular içre kayar bir gemi Yolcusu var, şarkısı var Kömürü ve dumanı Zira derya büyüktür Eyüp Sultan derler ona Sutunlar üzere kurşun kubbeler durur Sela verir minarede ters kasketli birisi, güvercinler dem çeker, yüz sürülür Eyüp Pir'in kabrine. Bir mezarlık sıra sıra serviler, tabut ardı cemaat, bu yaşama, bu ölüm, zira insan büyüktür. Dünya Güzel Olmalı'dan Dünya Güzel Olmalı adlı şiir. Gün ağırdı sabah oluyor Doğruldum pencereye geldim İlk ışıklar süzülüyor camdan içeri Bir uçak sefere çıkıyor gökte Kamyonlar adam taşıyor yerde Kiminin işi var oraya gidiyor Kimi iş aramaya Kimi rahat döşeğinde uyuyor Kimi döşeğinde dört dönüyor Kimi de ölüyor Anladım dünya güzeli olmalı Atılan her adımın bir maksadı var. Ama atılan adım adım olmalı. Padişahlar bile hazineler üstünde otururken şiirlerinde kendilerini yoksul bir dilenciye benzetirler. Neden? Diye soruyor ve şöyle sürdürüyor bir yazısında Mehmet Kemal. Şairler hep yoksul olurlar da ondan. Padişah da şiirinde yoksullaşır. Fuzuli de bu hali gördüğünden olacak ki fakiri padişah Asa Geda'yı muhteşemim demez mi? Zenginlerin padişahı varsa yoksulların padişahı da şairlerdir. Kimse onların elinden yoksulluğu alamaz. Yoksulluk da şairlerin dizelerinde güzeldir. Padişah işidir. Dünya Güzel Olmalı adlı şiir kitabından bir şiir daha. Hal. Bir tencere kaynar ocakta, et mi kaynar, dert mi kaynar bilinmez. Bir adam gezer sokaklarda, işi var mı, gücü var mı sorulmaz. Ekmek umar, aş umar evdeki, bulunsa da bulunmasa da darılmaz. Mehmet Kemal, üçüncü şiir kitabı Söz Gibi, 1977 yılında yayınladı. Refik Durbaş yaptığı bir röportajda Mehmet Kemal'e şu soruyu yöneltiyor. Şiirin yanı sıra romanlar, anılar, yazılar, incelemeler yazıyor, gazetecilik de yapıyorsunuz. Gazeteciliğin şiirinize nasıl bir etkisi oldu? Mehmet Kemal şöyle yanıt veriyor. Ben şairliğimde, yazarlığımda ve gazeteciliğimde değişik türde birçok okur tanıdım. Kimi gazeteciliğimi biliyor, şiirimi bilmiyordu. Kimi şiirimi biliyor, gazeteciliğimi bilmiyordu. Böyleleriyle karşılaştığımda beni iki ayrı adam sanıyorlardı. Şair Mehmet Kemal Bey akrabanız mı acaba? Diye soranlar olurdu. Bir kitabın 3 beş bin basıldığı ülkemizde bir şair ve yazarın görevi okur bulmak değil, okur yaratmak ve öğretmektir. Söz Gibi kitabından dört dörtlük başlıklı şiiri. Tutuşan dağ ovaya, yanan şu göle karşısın. Ucuz alınıp pahaya, satılan deli çarşısın. Kör haramiler geldiler, dört yanımıza saldılar. Eğrildiler, doğruldular, yasak bir devrim marşasın. Ekmeğe katık değilsin, yarat yaratık değilsin. Artısın, artık değilsin, tüm değerlerin başısın. Mehmet Kemal dedi bunu, her eylemin var bir sonu. Anladın ne olduğunu, ne körsün, ne de şaşısın. Mehmet Kemal 1974'te Sürgün Alayı, 1976'da ise Polsuz Tavla başlıklı iki romanı yayınlandı. Öğler Akıları 1986'da basılan bir şiir kitabıdır. Çetin Altan, "Yetenek ve yaratıcılıktan çok mazbut ve ciddi bir görünüme prim vermeye koşullanmış bir toplum için cesur bir kitap adı." diyor Öler Akıları için. Dostluğu, sevgiyi, kavgayı, aşkı yüklenen bu şiirler için Ahmet Oktay Mehmet Kemal öyle rakılarıyla geçmişe götürdü beni diyor 1986'da yayınladığı bir yazıda. Şöyle sürdürüyor. Geçmişe götürdü beni onun yanında gazetecilik yaptığım yıllara. Hatta daha öncesine tek sayı çıkabilen meydan dergisini. Mehmet Kemal kitabının adıyla bir yazar şair kuşağının yaşamına tanıklık ediyor sanki. Mehmet Kemal 50 yıl önce gazeteciliğe başladı. İstanbul gazetelerinin Ankara muhabirlerinin yanında çıraklık ettim. Seviyordum mesleği. Bu meslekte kalırsam pek ilişen olmaz sanıyordum. Kazın ayağı öyle değilmiş. Gazetecilikteki ustam, eğer iyi bir gazeteci olacaksan, şu solcu çocuklarla arkadaşlık etmeyi bırak dedi. Onun kulağına da fısıldamışlardı. Solcu arkadaşları da bırakamadık, gazeteciliği de. Mehmet Kemal, Anı, Fıkra ve Röportajlarını, Acılı Kuşak, Politika ve Ötesi, 12 Mart, Öfkeli Generaller ve İşkence, Sol Kavgası, Ara Rejim, Kara Rejim, Raftaki Demokrasi, Bir Deste İskambil, Bu Darbeler Kimin İçin, 50 Yıl Haber Peşinde adlı kitaplarda topladı. Ana olsun, fıkra olsun, denemeleri olsun, Mehmet Kemal'in bütün yazılarında çağa tanıklık eden bir yazar, bir gazeteci olarak hep edebiyatın izine sürmüş olduğuna tanık oluyoruz. Onun yazıları için olağanüstü bir birikimin ve kararlılığın yazıları betimlemesi yeterli değil elbet. Şimdi... Pas bahçenin gülü başlıklı şiiri dinliyoruz. Elleri deniz vurgunu, gözleri yaşam yorgunu. Sormadın daha sorgunu, geçti salını salını. Körpe mı çiçek miydin, ağıyı içecek miydin? Düşme oldun gerçek miydin, zorun gelini gelini? Gülme çağında gülmedin, ölme çağında ölmedin, deneyler vardı bilmedin, çektin elini elini. Gülümüz has bahçede, solu verdin düşüncede, aman vermez bir gecede, ara yolunu yolun. Mehmet Kemal 12 Eylül döneminde 5 Haziran 1981 günü balığın mevsimi başlıklı bir yazı yayımlar Cumhuriyet'te. Olanlar ondan sonra olur. Gelsin hapislik, hapislik. Bir dağı aşmadan önce başlıklı bir yazısında Mehmet Kemal anlatacağı gençlik anılarına şöyle giriyor. İnsanın epeyce yaşlandıktan sonra yaşamını ya da özgeçmişini anlatması, bir dağa tırmandıktan sonra tepeden bir ovaya bakması gibidir. Tepeye tırmandıktan sonra bir oh demiş, sonra bunca çölü açlığa, susuzluğa, bunca acıya karşın geçtim diye rahata ermiştir. Başka anlamda ununu elemiş, eleğini asmıştır. Öyle mi oluyor? Bana öyle oluyor gibi geliyor. Yazının son cümleleri ise şöyle geçiyor. Bu yaşa bu maceralardan geçerek geldim. Bundan sonrasını başka bir vesile olursa yazarım. İşte bu kadardır o hikayet. Aşıkhaneden şiirini dinliyoruz. Hani kanlı sıcak Ağustos günleri bir bulut belirir ya gökte, serinlik verir, gölge verir ya, tıpkı öyle, öylesine sıkıntılı acı günlerimde serinletirsin yüreğimi. Karanlık korkunç gecelerde bir ışık belirir ya uzaklardan, Bir yıldız çavar ya gökten, Uzar, uzar, uzar, düşer gibi olur ya toprağa, Arkasından ışıltı bir iz bırakarak sevindirir, Ümit verir ya yolunu kaybeden yolculara, Tıpkı öyle, öylesine nur serpersin, Aydınlık olursun karanlık düşüncelerime. Bir kere sevdalanmışım sana, Meyil vermişim, namusum arım demişim, Gözüm, canım, efendim, devletli sultanım, çocuğumun anası karım demişim. Basmışım bağırma. Bir şiir daha sevda üstüne. Bu şiir sevda üstüne tarafımdan yazılmıştır Akşam olmuş, ay yükselmiş tepeye Bir çift göz var süzülmüştür Nice aşıklar yol boyunca Kalem kalem dizilmiştir Bu şiir sevda üstüne tarafımdan yazılmıştır Ne kadar yabancısın çağrışıma Göbel ördek gibi ürkek bakışlım Bir büyük şehirde yaşıyoruz ikimiz Ben gündelik ekmeğimin peşinde Sen daktilosun yanında bir avukatın Günler nasıl olsa geçer Boş ver gamına kederini hayatın güzelliğinle teselli bulurum. Gönlümde daim olsun saltanat. Öyler akları. Buyurun içelim bir rakı Güzeldir öğler akları efendim. Unutulmaz bir kadından söz eder gibi utangaç, gizli yasak. Bilir misiniz efendim öyle rakıları yeni resimlere benzer gündüz gözüyle? Gündüz gözüyle bakılan yeni resimlere inanmazsınız. Bir asmalı mescit meyhanesinde, her ada, biraz küf, mazi, mahrem kokan, biraz tünel, sait Faik, Mösyö Robert. Demir kapıların yükü, kes berber kes sen emir kulusun, kes saçlarımı, kesilenin kökü bende, vur kapıya demir gardiyan, bu kapıların ardında acıyla yatanların yükü bende. Sanki bir ocak başında doğurmuşum beni, ayaklarını ateşe vermişler. Çektiğin acıları bütün analar bilir, yıl 1920 Nisan 11, Mehmet Kemal koymuşlar adımı, şair doğmuşum. Aydınlanmanın ışığında sanat insanları Mehmet Kemal Yazan ve yöneten Ülke Ayvas. Seslendirenler Erkan Doğan, Burcu Günüşen, Deniz Özen Başaran Ülkü Ayvas. sanat ve sanatçılar hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvas